Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar Çarşamba sabahında Fahir Öğüt, Oktay Demirci ve ben Deniz karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Espriler, şakalar. Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Fahir tekkeyi bekledi bu dakikaya kadar. Çorbayı da içti. Guns N'Roses'lar. Falanlar. Şakiralar. Arka arkaya ne şarkılar dinledik. Valla parti yapmışsın Fahir. Valla boğazımdan geçmedi sessiz. Biz de arabada dinledik. O bugün bugün koordinasyonu sağlayamadığımız için eee e, seni mahcup ettik demiyoruz olur mu canım. Ama biz şim. hiç mahcup olmadık gibi <gülüyor> anlarsınız olsun. Biz de mahcup olduk. <gülüyor> günaydın. Günaydın, günaydın. Maceralarla dolu bir çarşamba sabahı hmm. uyandık yine. Neler oluyor, neler bitiyor. <gülüyor> Valla işte Çok da bir şey yok. Ne Olmaz mı yani? ya Ankara 4. Aile Mahkemesini biliyorsunuz. Ha, oy, onu, evet. onu, ha, onu, onu biliyorum evet. Ya e, kocanın sarf ettik... Ben 7. Aile Mahkemesini biliyorum. Eğer merak edenler varsa. Kocanın sarf ettiği e, küçük panda ve şişko sıfatlarına hakaret saymış. Ve bundan sonra böyle laflar edilecek. Mesela küçük panda. Hanımın biraz kili olduysa benim küçük panda. E, küçük, küçük panda, panda sözünü kadın beni böyle seviyor diye mi mahkeme vermiş yoksa kavga sırasında mı küçük panda demiş? Yo, böyle... Art, nasıl nasıl söylediğini onu tam şey yapmıyoruz ama küçük panda lafını etti mi etmedi mi kızım sana küçük demiş? Küçük panda'yı sevgiyle, Hakim. efendim şişkoyu sevgiyle söylersin de hakaret olarak söylüyoruz adam da bir zevkli. Söyle Allah belanı versin Küçük Panda! Öyle mi Demir? Sevgi. Vallahi bilmiyorum ki ne 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hemen akabinde olması belki hani böyle. Bir de her tarafta ayı satılıyor adamı çok hafifletici şey var. Yani ne yapsın ne yapaydım belki bir şey aldı da onu da hani insan bir şey de sunmak istiyor ne de sunabilirim tepsi ı -ı olmaz bunu başka ne de sunabilirim ayı. Ayı da sunabilir. Vallahi tam kusurlu bulmuş erkek. Ama yani a bu lafa eden ayı ayı demektense adam daha kibar bir şey aradı herhalde aygillerden pandaydı. Bir de bir olaylar bu noktaya gelince galiba böyle son noktaya gelince. Herhalde şey oluyor, küçük pandayı sevgi cümlesi olarak da, ifadesi olarak da söylemiş olabilir. Ama bana bir kere de böyle demişti falan diye böyle anlattıysa... Ha geçmişten evet. Tabii şey olmuş, 39 bin liralık ziynet eşyalarının Y.T. noktada kalmasına e, karar İyi verilmiş. İyi tatmışlar ama ya. Valla 10 bin lirada tazminata mahkum edilmiş. Ayrıca bu küçük panda lafından Doğru. Dolayı. Yani birini severken de, eşiniz de olsa edepli ve adaplı kelimeleri özenle seçelim. Evet. Adam çakal derse eriymiş. <gülüyor> yani döner dolaşıyor. Sevimli çakal dedi. Ağzınız yine Ama şişko şere. falan diye de şey yapmış hafif kilolu olduğu için. Hanımefendi bilmiyoruz tabii de yani şişko diye de ee, şişkolu ne yapılıyor? Bilir kişi gelip tartıyor mu? Ayakkabısız tartılın, falan? Nedir o boyla kilo arasında dokuz fark ya da ne bileyim boy kilo kilo boydan fazlaysa Mesela Şişko'ya evet. mı giriyorsun? Nereden itibaren Şişko'ya giriyorsun? Bir Bazısı ki... mesela tıkız oluyor, sıkı oluyor. O mesela ne kadar adam mesela boyu 5-10 fazla ama bakıyorsun filinta gibi. Yani şu da var bir Ömekler önceki sağlık bakanımız oluyor. dememiş miydi ya? Şişko lafını söyleyin daha sempatik diye. Evet yani, öyle demiş. Resmen öyle obez yerine evet. yani öyle bir şey de var bakanlık ne derler. ...tastikli bir söz kullandım da diyebilir adam. Bilir kişiye gidilebilir diyorsunuz yani. Bence de zorlayabilirdi adam. Yani ama Çünkü yine de... eminim işler çirkeleşmiştir. Şişko Panda lafları falan mahkemede Bundan dolayı mı boşanma var Oktay Bey? Yoksa boşanacaklardı da zaten arada bana bunları da dediydi bu... Ya bunları da dediydi diye söylermiş. Bu da, bu da bana böyle dediydi. Tabii nafaka falan da var. Yani Tazminat da var. Tazminat da var ve zinet var. Ve huzurlarınızda var. diyorsun. Yine sali diye bağırıyorsun. Onu demeden olmuyor çünkü biliyorsunuz Zinet adlı bir hiç tek anlamam. sanatçımız var. Hakim öyle demiş de, kimse anlamamış salonda ne diyorsunuz ay diye. Ay. İyi hayırlısı olsun yani bir ay daha yani böyle. Bugün söyleyeceğiniz sevgi ifadesi diye sizin söyleyeceğiniz şey yarın bir gün... Bu mahkemede aleyhine delil olarak Saitinizde, kullanılabilir Mahkemede tırmalayabilir sizi Evet yani suyum ötem diye başlamıştı Onlar da patladı galiba Herkes yani. bundan sonrası bütün sevgiler birbirlerinin Sayından başka bir şey söylemesinler evet. yani Sayın ve soyadı evet. Tabii Hı -hı. ki erkek mesela kızlık soyadını söyleyecek Tabii ki Çünkü, çünkü öbür türlü şeye girer ee, Baskaya girer, baskıya girer. Ee, Resmen sen, çevre baskısı Sen kendine mi şey yapıyorsun sesleniyorsun Bana mı sesleniyorsun diye Bu sefer oradan da bir şey yersin güzel. Ben bu mahkeme kararını e, saygıyla karşılayabilirim. Başka ne yapabilirim ki? O zaman aşkım, aşkım falan böyle bir tane bunlar da... Aşkım derken ne demek istiyorsun? Demek ki alt metinde o, o bir yerden da... çıkar patlar yani. Nasıl ki mesela e, aşkımın da bir açıklaması vardır. Hani böyle bir Türkiye'de meşhur bir pideci var ya. Evet. Yani sağlık, sıhhat, para, afiyet falan diye bir açılımı var. Evet. Aha. Ondan sonra demek ki aşkımın bir bir açık, açık şeyi var. Demek ki oradan da... Oradan ha. yürür. Cici kuş falan bunları da denilecek. Hiç hiç. Aşkito falan. Babacım cici kuş. Bunlar Aşkito hiç. ne yani? Saçma sapan şeyler. Cici kuş diyen var mı ya? Şeyde. Var. Cici kuş var, babacım var. İlişkisinde cici kuş diyen var mı? Evet. Babacım da bana cici kuş... Neye, kuş neye deniliyor nasıl deniliyor ortamları düşünüyorum ve hemen vazgeçiyorum Vazgeç İzmir kuş cennetinde Daha kuştan fayir yani Kuşa kanca attım hemen kuş deyince Yayıncılık dersi konudan konuya geçme dersi ya Bu bir şeydir yani ne derler eski radyo uçulukta şeydir böyle bir kanca atma deriz biz habere kanca tamam, atarsın siz doğru. biz oradan yürür gideriz İzmir... iyi radyocular mesela geçip çevirdik kancata mesela çok iyi radyocular iki hamle sonra kancata Estağfurullah. Ee, İzmir Kuş Cenneti'nde e, 6400 İzmir'de 4... Kuş Cenneti mi aya? Bilmem var bu adam bize yıllarca var, var. İzmir'de biz Kuş Cennetini gezdir dedik. Yok abi burada işte Öyle bir saate gidelim yani. falan filan diye. Kordon'da gezdirdim. Yani Kordon'a götürdü. Teleferi'ye götürdü. Falan, Bu böyle. dedi yıllar sonra Ankara'da ulaşım aracı olarak kullanacağız. dedi. hayretle karşıladı. dedi. 14 sene önce. Tabii ki hayretle. Yani teknolojiye İzmirli aç demek ki. Asansör. Efendim mesela. Teleferik. Teleferik. Teleferik. Tramvay diye bir şey var İzmir'de. Var sahne mı? diye semt var ya. Tramvay <gülüyor> diye bir... E yani vardır büyük ihtimalle. Var tabii İzmir'de tramvay, tramvay var tamam. da Hala var mı bilmiyorum da. Ondan sonra. Var. Tramvay Çeşitli. kullanılıyor canım da. Tramvay Hala diye yok. Biz böyle İzmirler ha, genel var. olarak teknolojiyi şey yaparız. O tramvay Lisan'ta hattında isim. oturulan hatta tramvay deniyor. Nerede oturuyorsunuz? Yok ama tramvay? şey matematik e, şeyleri de var. Ne mesela? Varyant. Ya varyant var doğru. Ya. Çok yani, yani, evet, en sevdiğim şey. İşte İzmir bilimi, aç, aç, İzmirli teknolojiye. Sır gibi geliyor Faiz, sen gülüyorsun Varyat değil, sen gülüyor. ama oradan çok böyle hep içim bulanırdı benim doğum gününe. Valla yani. benim doğru de, bak doğru. Antalya'da Aferin. da şarap o değil. O yüzden yer, İzmir'de bak. millet matematikten tiksinmiştir yani. Yani. Antalya'da da ne diye? Şarap nol ne ya? Şarampol, şarampol. <gülüyor> Şarap <Şarablon. gülüyor> nol. O kadar isim varken niye gidiyorsun? Çok güzel bir şarkı. Şey şarampol kadar. diye mi huit olur ya? Neyse. Bu ne demek ki şey anlaşılmıyor. Ankara'da da vardır öyle yerler de. Bize ah. çok normal geliyor olabilir. Kızılay diye biliyorsunuz yer var. Kızılay. Ben Ankara'ya gelmeden önce ablam bahsederdi. Kızılay'da olacağız. Kızılay'da. Ben böyle çadırların kurulu falan olduğu <gülüyor> yer zannederdim. Yani. Kızılay deyince. Öyle uzak ah, alıyorsun ah, abi. Ah küçük sen. Oktay Demirci. <gülüyor> ah o küçük Oktay Demirci. Ee, neyse dünyanın en büyük yapay flamingo adası oluşturuldu. Bu e, belediye başkanlarımızın bugüne kadar bize vaat ettikleri Peluş Hayvan Parkı, efendime söyleyeyim fantastik parklardan daha öte yani yapılmış gerçekleştirilmiş bir park. Bir kuluçka adası üzerine yerleştirilen e, yapay flamingo maketleri. Yaklaşık kaç tane flamingo maketleri? Pardon. Yapay flamingo adası mı? Flamingo maketlerinden oluşan bir şey mi? <gülüyor> Tabii, e, maketlerinden oluşuyor. Biz adayı yaptık. Vallahi öyle. Şimdi uzmanlar şöyle diyor. Kapısı da var mı? Flamingo kapısı. Yok. Valla direkt. Eksik. eksik. bir şeyler eksikti. Her şeyi bir anda beklemeyin siz de. Flamingolar eşleşme törenlerine başladı. Bu dönem onların. Maketleri mi? Bir de eşleştiriyorlar mı? Yok yok. Sen şuraya geç. <gülüyor> Hasan böyle. sen şimdi tık tık arkadan. A hayvanlar kibar olduğu için mi eşleşme deniyor? Ya hayır canım. Normalde çiftleşme değil midir bu ya? <gülüyor> ya evet. Eşle Flamingo böyle bir kibar bir şey falan değil mi eşleşme? Hayır canım pembe falan galiba. Onun etkisiyle beraber böyle hani. Onlar da karides, aşırı karides tüket. İzminden dolayı biliyorum bilmiyorum yani yanlış da söylüyor olabilirim yani ben bu flamingoların renginin yediklerine bağlı mesela biz de bol bol havuç yesek baya bir şey dolaşırız yani e, tenimiz turuncu dolaşırız. turuncu dolaşırız yani bu flamingoların delimiz da... bile turuncu oluyor fay yani, havuç rendelerken tavuk şey tavuk diyorum. <gülüyor> Topuklarımız falan böyle hep Neyse bu e, flamingoları yerleşti. Işte. Plan şu. Sırf yosun yediklerinden dolayı öyle oluyorlarmış biliyor musunuz? Ne Aslında yedin? beyazmış bebelere. Bebeler beyaz canım. Yosun yiyince nasıl olur ya? Yosun yeşil değil mi? Bence bunlar tamamen yosun karı. Yosun yeşilde her yeşil Bir, şey. bir havuçta var galiba. Yediğin şeye dönme. <gülüyor> Onu işte falan deviyoruz. Şimdi bu flamingolar oradaki maketleri görüp aşağı inecekler. Aşağı inecekler. Sonra Şişt. aa bunlar maketmiş. Evet benimki de maketmiş hanımefendi. İkimiz de hayal kırıklığına uğradık diyerek şey mi? E, orada çiftleşecekler mi? Ha, hemen oracıkta. Eşleşecekler. Lütfen. Eşleşecekler. Çiftleşme ya çiftleşir ya. ya da çiftleşmez. O onlara kalmış bir şey. Ama eşleşecekler mi? Elbette ki eşleşir. Şiriki bir beraberlik için yani, şey bu yapıyorlar. Bu şey mi yani? Gel gel mi yapıyor bu maketler? Sonra Aslında yavaş yavaş alışacaklar. Şöyle. Göç yollarında kaydet. Evet. E, burası çok keyif. Maketler falan koymuşlar. Çocukları <gülüyor> çok hoşuna <bakıyor. gülüyor> Tabii ya yani İngilizce'de bunun karşılığı one to one correspondence diye geçer. Eğer yani İzmir'de bir semt dolacaksa olacaksa. Correspondence'da inecek. <gülüyor> one to one correspondence. One to one evlen. Evet. Ee, şimdi bu kışları hazırlamışlar işte maketleri. Biraz çirkine de boyamışlar. Yani çirkin dediğim tam o kıvamı tutturamayınca rengi. He, olmamış. boya mi? ustası şey yapmış. Gat gat gat. Tüpü biraz <gülüyor> fazla kaçırınca. Valla böyle renk olarak şey değil ama bu duvarı sürtün çirgıçız şey efendim Strafor. strafordan yapılmış He. flamingo'lar. Ondan sonra boyanmış. Eğer 10.000 kuşu burada kuluçkaya yatırabilirsek şayet geçerken kaç yavru elde edebiliriz? 10.000'den mi? Evet. 5.000. Değil. Daha mı çok? İyi düşünün. 10.000 kuluçkaya kaç yavru? 10 bin kuluçkaya. 10.000 kuluçkaya. Ha ben zannettim ki 10.000 kuş. 2'ye böldüm. 10.000 kuş 10.000 kuş 10.000 kuluçka. Büyük düşünüyorum. Şey? principle yani her kuluçkaya ya bir kuş. Ya bin mi? Ya bu kuluçkaya sırf dişiler yatmıyor mu? Yarı yarıya düşün. 5.000 kuluçka. Ya adam, ha doğru. Hayır. Çift olarak değil ya kuluçkaya yatan 10 bin kuş hayvan değil. Kadın yeter. Tamam kadın yeter dedim kuluçkaya dişi kuş yatar. Tamam dişi kuş yatar da 10.000 tane kuluçkaya yatan dişi kuş yok mu? bakayım. Yoksa onlar eşleştikten Toplanan sonra toplam 10 bin kuş. 5. 3 tane yumurta olsa 15 bin. Yani onlar bin. başka yerde eşleşmiş atıyorum. Afyon'da eşleştiler. İzmir'e geldiklerinde kuluçka. bana müsaade dedi. Oradan aşağı kaydı. Ben Antalya'ya kaydım Yer şu anda oturdu. Her şey çok güzel oturdu. Sen nereye? Manyas'ta arkadaşlarla toplanacağız. şeydi oraya, oraya ayrıldılar. Ilginiz. 10 bin tane dişi kuş geldi. Ha dişiler geliyor o İzmir'e. Ne bileyim kuluçka işte. 10 bin kuluçka diye geçiyor. 30 bin. Maalesef. 7500 çocuklar. Böyle de kabul bir hesabımız. <gülüyor> Onu Bu rakamları da aldığımıza göre isterseniz bu saati bitirelim ne dersiniz? <gülüyor> Moder sabahlar. Modern sabahlar. Moder sabahlar. Radyo Türkiye'sinde sabahlar devam ediyor. Sevgili son severler buyursunlar efendim. Güzel. Onlar Buyurun, Buyurun. <gülüyor> aman efendim estağfurullah ağzınıza tıkamış gibi oldum ben de Monarşi güncesi yapacak mıyız bugün? Elbette evet, yapacağız Her çarşamba olduğu gibi monarşi güncesinde sizlerleyiz Yani başka bir köşe olarak mı yoksa yine böyle yayınımıza yedirelim mi? Yedirelim bence yedirelim <gülüyor> O zaman e, hakikaten kraliçe yine sinirlendi yine sinirlendi yine sinirlendi O kadının tansiyonu falan yok mu ya? Gerçi yani maşallah. Yok bakımı çok iyi bakımı çok iyidir. Ee, Onda hiçbir itirazım yok da. Sanki böyle bir tansiyonu Aynı var. soruyu Prens Charles'a soruyor. Ya bu kadının tansiyonu şekeri bir şey yok mu ya falan diye ama <gülüyor> yok yani, yok Maşallah yok. var kreçemiz. <gülüyor> Maşallah maşallah. Yani tabi nazarlardan saklasın yani hakikaten e, ama çok sinirli. Çok tabi asabi. Ben üzülüyorum. Genetik ama o. Yani üzülüyorum. Victoria Victoria'da çok asabiydi. Hadi ya. Tabi. Ulu Büyük anneannesi ya da babaannesi. Babası da öyle o zaman. Ee, babası çok asabiydi tabii. <gülüyor> <Babası> çok asabiydi. <gülüyor> çok mantıklı. Çünkü <gülüyor> annesi asabiydi. Yani, Babasından tanıdık. <gülüyor> genelde şeydir. E, asabiydi. Asabiydi. Yani. yani tarihe şöyle bir bakacak olursa bütün o hadiseler bunların asabiyetinden Hanedan çıkıyor. Hanedanın tamamında yani yani var Gizli sinir dedikleri sinir var. Hatta bazında gizli sinir var. Bazısında aleni sinir var. Mesela Prens Charles'da eskiden aleni sinir vardı. Hep müsekkim, müsekkim, müsekkim, müsekim Pamuk gibi adam yaptılar adamı. Çok ama yüzündeki çok... sinir duruyor yani. Ve kırmızılık. Yüzü... kırmızılık kırmızılık duruyor leke oldu o ilaçların yan etkisi. Hep. Kırmızılık oldu kendisine geçmiş olsun diyoruz. Ee, Kraliçeye de ee, neye sinirlendi? Sinirlenmeyin kraliçemiz diyoruz. Ee, ya bu sefer de torunu, torunu e, Zara Phillips var biliyorsunuz. Hı hı. Ne bu? Öbür gelin mi? Kızının orası? torunu. Kızı prenses. Ha ha tamam. Enin şeyi o kızı. Prenses enin kızı. Evet. Prenses hiç duymadık onları. Hep Charles, hep Charles. <gülüyor> Dört tane çocuğu var ya. E tabii şey Allah başlasın, Maşallah hepsi Onlarla... de birer prens oldu, prenses oldu. Ee... Hepsi bugün işindeler, gücündeler yani. <gülüyor> Ekmeğinin peşinde hepsi. Onu e, söylemiş ama işte e, rugby oyuncusuyla evli biliyorsunuz. Rugby oyuncusu mu? O ocak ayında da bir bebeğinin oldu. Bir de oyuncusu demiş. E, bir bebeğinin oldu ocak ayında. Tabii hiç haber olmadı, şey olmadı. Öyle olunca... Yani bir, bir, Kraliçe bir kıskançlık mı vardır bilmiyorum artık Vardır tabii ki ee, Torunlu Mia'nın fotoğraflarını 150 bin sterline satıldığını e, görünce hmm. sinirleri tepesine zıplamış Heyheyleri de üstündeymiş o gün zaten o yüzden heyheyleri üstündeymiş Ama yüzden... yani bu da hakikaten monarşiye bir şeydir ya lekedir yani Poskoca sen kraliçenin kızı torun fotoğrafı satmaya mı tenezzül ediyorsun demezler mi? Vallahi Komşu aslında. krallıklar hemen şey yaparlar yani. Bugün Savaş hazırlıklarına başlarlar Fransa kralı, Hollanda Krallığı, Kraliçesi, Prensi, Mark Prensiği, bütün Avrupa monarşisi şu anda. Hiç tam... saydıklarımın çoğu da fason Fransa'da bir kral yok bildiğim kadarıyla. Yani Onlar yani ne zaman bıraktılar Oktay Fransalar? Fransalar Frans dediğin Fransızlar... ...Krallık Hadisesi ne zaman bitti onda? Ben bu tarih tablosunu oldu, hatırlıyorum. Bir 1780, orada şey vardı, 1789. Fransız ihtilali geldi. falan o bayağı bir şey yaptım ona. Sonra İmparatorluk geldi. <Gülüyor> Napolyon İmparator oldu. O tutmadı pek bu İmparatorluk. Nasıl, yani yine orada gizli krallar vardı. Kraldan çok kralcılar vardı. İlla kral olmasına gerek yok. Değişikti yani o geçişli bir dönem hmm. oldu o. Yani Ama şey yani... gibi miydi? Mesela krallıkla İmparatorluk arasında... Yani başbakanlıkla başkanlık arasındaki fark gibi bir fark mı var? İmpar Kral imparator arasında mı? ile imparator arasında. He. Farklı milletler olunca imparatorsun. İmparatorsun. Ha, tamam. Farklı impar şey olunca millet olunca. İlla bir farklı millet sokacaksın arıyor. Evet, arada. Yani öyle bir iki tane de değil. Ha. Abi. Şeydi. Çin değil. mahallesi deyince öyle hemen imparator değil. Mesela bizim mesela bizim de Arnavut arkadaşlarımız var mesela. <gülüyor> biz imparatorluk olamıyoruz. Olamaz. Anlayayım. Yok. Arkadaş olarak şey yapabiliriz. Şimdi bundan önce... Ama e, hüküm altına alırsan Arnavut arkadaşının belki. Yani <gülüyor> evinin de tapusunu alırsan mesela. İmparator da bağırsan. olabilirsin. Yani mu? En iyi ihtimal o. Anlaşıldı. Ee, Türkiye'de iki tane imparatorumuz var değil mi? Bir imparator İbrahim Tatlıses bir de imparator diye. Fatih Terim, Fatih Terim var. Müslüm de imparator değil miydi? Değil. Şey, Fenerbahçe Babaydı o. o. Kaptan Oğuz da imparator Oğuz diye. Öyle, Öyle mi? O. Üçüncü Oğuz, imparator Oğuz, doğru imparator. Evet, evet. İmparatorlar bayağı var. Kompradorumuz çok da imparatorumuz az. Belki bir ülke için de düşününce 3 imparator aslında değil yani. Erkek olmak zorunda mı imparator? Ne? Ne? imparator imparatoriçe oluyor o zaman. Hı hı. Ha imparator hiç oluyor değil i̇mparator, mi kadının? İmparator erkek dişisi, yani dişisi dediğim... Hı hı, orada Hadi. İmparator Park yapmışlar. Orada Hadi. çiftleşiyorlar. <gülüyor> 40 <45 gülüyor> bin tane İmparator gelecek bu yaz. İmparator <gülüyor> Merhabalar. Ee, zaraylar e, bu eşi e, Mark'ın düğün törenlerindeki fotoğrafları da satmışlar zamanında. E, geçen bak, sene evlendikleri zaman. o zaman düşünmemek lazım. O zaman problem olmuş zaten. 500 bin sterline satmışlar. Hmm. Çocuğun hiç umursamamış demek ki. Tam düğün sonrasına denk geldi ya. Öbür torun var. Veliaht torun olunca e çocuğun Fotoğraflarda 150 bin pound'dan daha fazla etmezler. 150 pound'da satılmış evet ya. Herhalde ya da düğün fotoğraflarından randıman alamadı basın. Ya ondan değil. Bence evi temizliyordu kadın. E şöyle kötü düşünmüyorum. Her taraf fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf. Nereye koyacağız bunları? beyne sordu. Beyine at şunları artık yeter toz tutuyor benim, diye. benim tanıdığım e mark hepsini elektronik ortamda tutuyor Fahir. Işte, Bunlar Instagram falan. Bilgisayarı bana... temizlerken atayım da ama yazık. Bunu şey koymuşlardır kapının önüne şeyi atarken neyin içinde atacak bu? Bir flash diskin içinde açıtıracak. Ben başka bir türlü açıklaması <gülüyor> yok yani. Kapının önüne flash diskleri koy. <gülüyor> Bütün bu dijital şeyleri temizleyeceğiz. Hepsini bir flash diske topla öyle atanır. <gülüyor> Toplu odursun diye. Öyle atar. Çöpü Oradan... çıkarırken onu da koymuş mu? E çöpün önünden bazen insanlar şey yapıyor. Başkasının çöpü senin şeyinde olabiliyor. Yani mesela prens şahıs mesela çorapları bir kere giyip atıyormuş ya. Evet. Hiçbir kere giyilen çorapları atılır mı? Saray önünde Atıldı. şeyler var. Saray mesela. önünde bekleyen adamlar var yani. Dokuzda diyorlar yeni çöpler gelecek. Her gün bir çift çorap kesip kaçta hiç... alınıyor şeyde sarayda çöpler? Sabah çok erken. <gülüyor> sabah altı altı. Hayır o kaşların var ya. Keşke yani <gülüyor> sabah çok erken derken ki fire oyuncunun kaşları gerçekten Sabah ben 4.5'te alındığına kadar alıyorum en bu kadar. En geç 6'da alınmış olur. En geç 6. Kokar da. ya bütün gece çöp mü durur? Yok, bütün gece çorap dışarıda duruyor, havalanıyor. <gülüyor> çöp dediğim çoraplar ayrı falan kullanılabilen malzeme. dediği şey yani o dönüştürülebilir çöpler. Yemek çöpü 8'de zaten olmaz. Aman yemek çöpü mü çıkıyor sen ne zannediyorsun? Senin, senin evinde ziyan sofrası kuruluyor, koca şeyde mi kurulmayacak? E yine bir tabak sıyrılıyodur ya. Ya sıyrılı dedim, bir kere onlar da şeydendir, sünnetdendir. Abi Sarayın... yapıp bırakıyorlar. Kim yiyecek abi sarayda o şeyi? Yani meyen kim yiyecek? adamlar. Sen onlar var ya, bütün gün ayakta dikelmekten var ya, onlar bir yiyor. Nasıl yiyorlar? İki buçuk portion pide yiyormuş ya. Tabii canım. Maşallah hepsi. Baksana semirik semirik. Sıfır söylüyor diye biliyorum ben. Sıfır söylüyor derken? Telefonu açıyor. Sıfırdan pide söylemek istiyor. siparişini veriyor anlamda. Ha, yani pide de söylüyorlar. canım. Mesela pazar günleri benim bildiğim pazar şey... günleri pide biz var. Pide, pide var. günümüzü. Tabii canım. O Karaliçe bizzat karar harcını. Karaliçe evet içi yaptırıyor. Kraliçe Hamuru mu? Bizzat harç harç harç harç içi. iç, yani. ha, iç, iç hazır. Direkt götürüyor. Ekmek parası vererek pide fırınında canım. yaptırıyor. karşı taraf? Bütün fırın. Fırın Özel bir şey var. Güvenmiyorum demiş. Hamur tarifi varmış kraliçenin. Onu duydunuz mu? Çok özel. Onu da parayla mı satıyor galiba? Konuşuruz dediler. Çok teşekkür ederiz. Ve bir kere daha geçmiş olsun diyoruz. Ne olur kraliçemizi sinirlendirmeyin. Monarşi falan Instagram hesabı açamıyor mu? Facebook'a koyamıyor mu fotoğrafı? Mayak mısın? 150 bin fotoğrafı koymam mı diyor eşi falan. İşte hepsi kraliçenin onayına bağlı. Hmm. Orada. Kraliçe de affedersin de yani bu kadar e Bir de kraliçe direkt konuşmuyor bu konuları. Yani bu konu var ya affedersin hakikaten Angarya. Onun kraliçe de biraz evet hakikaten başka işlerle uğraşsın ya. Baksana yani İngiltere toprak aldı mı son yıllarda hiç? Hiç almadı. Hiçbir sefer yap bir şey yap. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? O mesela işte orada da meclis var. Lordlar kamarası biliyorsun. Avam kamarası evet. falan filan biraz parlamenter sistem falan. Biraz daha başladılar ya bu İngilizler. Tebbi bu kraliçenin mesai yükünden dolayı. Çünkü böyle getiriyor bu fotoğrafları kim karar verecek? Kraliçe. Kraliçe. İngiltere'deki abi bütün kurular ilgilensin. kime ait? Tamam da, kraliçe. Neyle ilgilensin? Ya, bilmem ya, ne olacak. De... meşkullerimiz var ne yapacağız? Kraliçe. E, Ananızda taş yani. yesin, kraliçanızda beş Hangi yesin. Hangi biriyle ilgilensin abi kraliçe? Lütfen yani her şeyi de kraliçeden beklemeyin. Yardımcıları vardır herhalde. Ya Başta yardımcı, Filip olmak Tabii olmak ki ama yani ailece Eşim... yardımcı olsalar da kadın. Başında duracaksın demiş. Ya, başında duracaksın Nerenin başında dursun abi? Tahtının başında dur. Babası öyle taş gibi töreninde. İskoçya'ya gidiyor, şeye gidiyor zaten. Hep parçalar ama bir yere uzak kalmak zorunda şey geçmiyor ama yalnız yani, yani kendi yalnız. yürütecek abi krallık öyle bir şey. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Türkiye'sinde modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu güzel şarkı ilerleyen dakikalarda baştan sona. Bunu da özellikle Yaşasın. altını çizerek söylüyorum. Baştan Hadi. sona dinleyeceğiz. Bu hissin <gülüyor> sil baştan başlamak gerek bazen ya. işte aynı şekilde de ee, bu değerli şarkıyı hep beraber dinleyeceğiz. Fahir e, bu arada tam yayına girerken ağız dolusu bir laf ettin ya. Ne gibi? Yayında söylemek istemiyorum. Ha. <gülüyor> Kulaklarım da çınlıyor ya. <gülüyor> Nasıl söylediysen valla dolduralım. Nasıl? Ben hızlı girdim galiba. Duymadım ben hiçbir şey. Tam mutfakta söyledi ya otururken sonra. Ağzım dolu dolu. O lafı söyledi. Bastıra bastıra söyledi. Bastıra bastıra, yani. bastıra söyledi. Ee, kalktı. Şu anda hala kulaklarımda. Valla yani hmm. bağırmadın da. Bağırmam. Etkili söz söyleme sanatı diyorum senin Teşekkür için. Teşekkür ediyorum etkili söz söylemesin. Bir biraz sanat. daha anlamam lazım seni. <gülüyor> Çünkü cümlede düşük ama. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Dün e, daha doğrusu Demokrasi şenlikleri vardı evet, Demokrasi evet. şenlikleri en üst seviyede yine Keza tüm Türkiye'de vardı aslında evet, ODTÜ kıbılcımı çakmış oldu bilmiyorum da Bu dünkü şey sadece Yola karşı değil biraz da yolsuzluğa karşı He. Şeydi O bir metafordu e, Malazgirt neydi e, 1071. Şey, 1071 Malazgirt Bulvarı mıydı? <gülüyor> ne oldu kıskandın Dün? mı? Yok kıskanmadım zoruma da gitmedi <gülüyor> Yok ben... Zoruma gitti biraz gitti Bu ya. yeni taktik He. Kıskandın mı? Soru, soruya bir soruyla Soruyla hemen akabindeki soruyla de. şey yapmak e, Dün trafiği gördünüz mü? Eskişehir yolu nasıl rahatladı? Hmm, yani, gördüm ya böyle bir sürü araba Arka arkaya duruyor ve adeta o şenlikleri Kutluyordu. E tabi canım o şenlikleri tren, tren, tren diskosu evet. Yani oradan nasıl böyle diye böyle Buvardan vuv. Bir de onu daha geniş açabilir miydik acaba? daha ne kadar geniş açılabilir. Yavaş yavaş ya. Yavaş bunu... yavaş. Hadi önce açacak diye bir şey yok. O Ankara trafiğini baya rahatlattı. Yani şöyle söyleyeyim baya baya iyiydi. Mesela bu Eskişehir yolunda da mesela şişe dibi modeli Hı -hı. olduğu şişe anlaşılmadı. Ağız, dibi farklı, dibiyle dibi ağız arasında baya fark var. <gülüyor> Ama bir taraf şişe ağzıysa, diğeri şiş dibi değil dibi midir abi? Tabii tabii. Tamam işte şiş dibi yani bu, şişe taraf. dibi, yani bu yeri, tarafı. Şiş dibi kapı, çay yolu tarafı dibi. Çay yolu tarafı var ya, çay yolu tarafından Evet. Orası, orası, orası dibi. dibi. İşte, o, mesela oraya ne diyoruz? Şişenin dibisin. <gülüyor> Senin dibisin diyoruz gidip kapılara. Evet. Oradan başlayan ve şey, şişe ağzında ördüğünüz ağzı sıkışa... tam nereye geliyor? Optinin burası, şişe ağzı. Hayır şey değil mi ya? Eski kafes. Eski kafes. Çelik kafes oldu verdi mi? Çelik kafes, evet. Değil Orası değil tamam. Tam şişenin o boynu en sonu Oysan. Şişede bir şişe ağzı modeli teorisi ortaya konmadığı önce herkes huyusuzlanıyordu, huzursuzlanıyordu trafik sıkışınca. Şişede evet. bile yaklaşıyoruz diye. Evet. Şimdi o trafik niye sıkıştı falan diye. Şimdi o teori ortaya kondu. Evet. Değil mi? Evet. Bir herkes o tabii canım burası şiş ağzı diye. Trafik sıkışsa bile bir rahatlandı Rahat ya. Rahatlıyor. Şimdi Şu ağza anda... geldi. Çünkü baya yol katettin, Ağza geldin. Yeni açılan bulvarla ilgili bir henüz şey konmadı. Ha, model. Ee, hmm. Teori Ödelleme konmadı. Evet. Herkes şaşkın şaşkın. Niye, yolu da açtık. Niye tıkandık falan dediğinde birinin oraya şişe ağzım diyecek artık başka bir şey. şey pet gibi o da. Yani mesela ayran. Pipet pet pet, pet mi? mi? E, yani mesela şişe ayran diye düşün, tamam mı? Tamam. Hı -hı. Kapağın Şiş... üstünden mi deliyorsun pipeti? Pipeti kapağın üstünden deliyor. Del ya del sandal. Ee, orada üstte pipet modeli işte oradaki bul var pipet. Yandan pipet. Pet, pipet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet Öbürü pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet Başka yandan girebiliyor. Orta orta orta tempoda <gülüyor> ileriye doğru. O da ayarları bütün bozdu. kavramlarla konuşuyoruz sevgili Necra. Anlayın ayarlını, artık ya. Yani adamın bütün ayarları bozuldu ya. Yemin ediyorum. Çok güzel örnek verdin Feyra. Kısa ayran değil mi? Kısa, kısa ayran. <gülüyor> Ayranımız nasıl olsun? Kısa, <gülüyor> kısa olsun efendim. <gülüyor> Bu küçük şişelerde olanlar. Başka şişede ayran yok ki zaten. Var olur mu? Büyük var ya. Ha onlar fıştıkı, şişe fıştıkı, sayılmaz fıstık fıstık yani litrelik diyoruz. fıstık O yani diyor. o geldiği zaman masaya bir ne hissediyorum biliyor musun? Böyle hani bazı pikniğe yerlerde gibi ya mi? pikniğe de değil de böyle kendim hiç bu kadar fakir hissetmiyorum. Böyle hani söyleyemedik de şişeyle söyledik de daha böyle randıman Hesaplı olsun esaplı olsun <gülüyor> çok diye. özür dilerim de büyük ayran'a daha fazla para vermiyor musun abi? Büyük daha Küçük ayran'a daha hayır, kısa ayran'a daha veriyorum daha ama belki faz para paradan fazla randıman alıyorum içme anlamında. Ve yani, de masa zengin görünüyor. Masa zengin, küçük yani. ayranlar. Kallavi ayranlar. Küçük ayran mesela 5 kişi küçük ayranları söyle. O, o şey değil. Ama iki tane sağdan büyük ayran kodun mu masaya var ya. Sanki güleşmişsin 2 dakika <gülüyor> önce. Ondan sonra bir, biraz da ayran içip o tekrar sofra, güleşe oturacaksın. Bir anda yani. şölen sofrasına döner. Ama ben kendimi fakir hissederim. Bu niye? Bunu anlayabilmiş değilim. Mesela aynı şey gazlı içeceklerde de var. Bazı yerlerde litrelik Temsil gazlı mesela, içecek. Mesela yükse bir lokantaya gittin. Tamam. yemekleri söyledin falan filan da tavuklar bilmem neler etler. Tamam. Etler kırla. Bize kırla bir diyor. de litrelik kolak <gülüyor> dediğini düşün. Eğer varsa ve bunu söylediysek ben orada kendimi gene kötü hissediyorum arkadaş. Bunayı evden getirmiş gibi. Yani hakikaten öyle. Bunu yani sanki onun ben hesabını yapıyormuş muamelesi görüyorum. Kendi içimde Garsondan üstelik. <gülüyor> Bunu teklif eden garson bile. Çünkü orada bana... zarflıyor. Evet. Litrelik ister misiniz? Evet çok hesaplı olur dediğin anda. Sonra geliyor bana adını diyor, adını diyor ki garsonunu bil Ya tamam ben bilirim muhterem seni niye bilmeyeyim ya. Yani ben ayran ve gazlı içecek dediğiniz da çok ikna olmasam da şeyi düşününce hemen ikna oldum. Neyi? Fanta suyu. <gülüyor> Tabii. Onun mesela iki buçuk litreliği gelse. Onun da litriliği Onun çünkü mi? tatları da farklı ama. Tabii gazlı ki. içeceklerde öyle Tabii. büyük, büyüklerde Hacmen biraz nasıl büyük, şey var. Zaten sen şey söylediğin şey, kabı ayrı olanın tadı tatlı ayrı olur. Yalnız Neyim şöyle söyleyeyim. Bak, değişik ambalajlar, tatlar değişiyor. Kavram. Sigarada bile öyle söylerler. Tabii çok zararlı Doğru. bir alışkanlık Tabii olan bir sigarada kişimesiz. böyle. Yani uzun, şunun uzun kartonu mu? farklı derler. Derler. Şunun dedi e, orada hep biliyorsunuz stüdyomuzda e, kötü örnekler işte sigaralar, sağlığa nasıl zararlıdır diye. Kötü örnekler rafından Tablosundan. Oradan gösterdi. Cebimden çıkarıp gösterdi. kırınız şeyinden anında kırdığınız Evet. start. <gülüyor> yani biz ne diyorduk? Ee, ne? o yüzden yolla ilgili henüz şey ortaya konmadı. Ne teori ortaya konmadı. Ee, kısa ayran teorisi Zaman olabilir. Mı diyorsun, Zaman mı gösterecek diyorsun nokta. Zaman mı gösterecek, ne gösterecek? Bir de bugün bakılacak. Hmm. Öyle sıkışıyor baka, mu, sıkışmıyor sıkışıyor mu? Trafik? Açıyor mu, açmıyor mu? Yoksa bir tane daha yaparız ya. En kötü ne olacak ki? Otunun arazisi bol zaten. Tabii. Alttan üstten bir şekilde alttan üstten şey değil. Biri üstten bir. geç gittiği hep o. De öyle bak. Çok masraflı oluyor diye düşünülüyor. Hep o yüzden ee, yani o gününde hazır arazisi bu kadar bolken, neden bunları yol olarak değerlendirmiyoruz diye insanlar projelerini gerçekleştiriyorlar. Hayırlı olsun o zaman kullandınız mı yeni yolu? Ben o şekilde Biz yapamıyorum. Biz kullanamayacağız yani. herhalde değil Maalesef mi? Maalesef kullanamayız. İsterseniz bugün yayından sonra şöyle gidelim doyasıya kullanalım. Ya işte o da bana doyasıya var ya. Doyasıya mı kıyasıya mı? Kıyasıya mı? Ya da şey mi diyelim? Yolda, yolda anlaştık mı? fitursuzca kullanalım mı? Fitursuzca kullanalım Fitursuz ya. ya. Hoyratça kullanalım mı? Hoyratça hayır. Hoyraç, Hoyraç, hayır. hayır. hayır. Milli servet. Milli servet hakikaten oraya o kadar canım canım asfaltlar. Asfaltlar dökülüyor. Fayanslar. Fayans, fayans, var fayans. fayans var mı yeni yolda? Vardır ya altık bir kat bir bir fayans döşendi diye biliyorum. Islak zemin olarak. Bir şey olsun diye. Asfaltı üstüne tutunca daha güzel oluyor. Nasıl Selçuklu mimarisinin kendine özgü özellikleri varsa 21. yüzyıl Ankara mimarisinde de öyle bir fayans. fayans. Ne oldu rahatsız da. mı oldun? Zoruma gitmedi canım rahatsız olmadım oktay. Aa, şok... Yanlış yerde sordum yani. Ya çok hızlı sordun. Kimin cevap... bu nasıl çalıştım dün? Soruya soruyla cevap verince konu çok güzel şaşırıyor karşıtaki diye. Modern sabahlar. Modern sabahlar. ...modern sabahlar... ...radio tüm sabahlar... ...sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler... ...esprilerimizle, şakalarımızla... Da, ...şenlendirdiğimiz dakikaların... ...sonuna geliyoruz yavaş yavaş... ...veda etmek için çok değerli arkadaşlarım... ...biraz da hüzünlü bir şekilde... E, ...stüdyoya geliyorlar yavaş yavaş... ...evet bir program bitti ikisinin de... ...yüzünden düşen bin parça... ...ama ben onlara şu müjdeyi vermek istiyorum... ...yarın sabah yeniden mikrofon başında olacağız... ...dinleyicilerimize... Aa, oh ...hikayelerimizi ya. kaldığımız yerden anlatabileceğiz... ...çok, çok, çok şeyimiz var... Ayıran, uzun ayran, bilmem ne derken. Erken, ya program, program bitti, bitiriyor. vallahi biliyorum. Ben daha çünkü evde kurt beslemenin özellikleri ondan bahsedecektim. Yani Zuckerberg'in yatırım anlayışından bahsedecektik. Hiç bunlardan Tabii bahsedemeden ki. ağzımıza yarım yamalak bir şey yapılmış. Söyleseniz kısa kısa biraz bahsedebiliriz. Evde kurt beslemeden başlayalım. Hemen evde kısa, kurt besleme. Tabii ki evde hayvan beslemek isteyenler için kurt beslemiyoruz. Pahalı bir hayvan çünkü 1756 lira cezası var evde kurt beslemenin. Evinde 40 yıldır kurt besleyen adam yakalandı çünkü. Ooo. Yani o. Oo. Zaten adam 40 yıldır o da makarna Çek, çeşit, vermiyordur. Yok çeşitli kurtlar yani o kurt tabi bunların belli bir... Ara katta mı yaşıyormuş? He? Ara katta mı yaşıyormuş bu adam? mı şikayet gelmiş? Ya, yani apa, Çünkü en alt katta bence kurt olabilir... Ya da terasta da olabilir. Valla yani, yani. Ama, ama ara şey, katsa problem. Yok zaten yakalanmasının sebebi bir komşuların şikayeti. Ee, Komşuları da, yemiş. Yok burada eziyet ediyor bu herif diye. E, kurda eziyet eden bize neler eder? Doğru. Sen kurda eziyet edebilir misin ya? Bir kere hayvana eziyet etmek çok hakikaten şey eğer sen kurda aslana eziyet etmek yani. Eziyet etmek için hayvan besliyor zaman bu. Falan filan yani. Pis herifmiş. Satuf herif gibi bir şey. 1756 lira az. Bu Ceza kurtlar olacak peki şimdi doğaya salsan bu kurtluktan da çıkmıştır 40 senedir adamın Yok, yanında. Yok zaten işte hani bir şeye veriyorlar. Hemen oralar. toparlar mı? Ee, ha, hemen. Hayvanat bahçesi falan mı? <gülüyor> hayvanat bahçesi tipi bir yere verecekler. Evde kurt beslemeyin. Ya evde kurt besleyen adamdan ben hakikaten şey yaparım ya. Evde kurt beslenir mi ya? Evde kurt evde beslenir. Kurt evde kurt beslenir. kedi beslenir. Evde eziyet etmesi sadece yani evde değil Ama komşular korktuğu edilmesi. için galiba tam böyle bir Pis eziyet zaman. edildiğini de zannetmiyorum ya yani yansıması böyle yani. de. Köpek dediğin iki havlar da kurt olur yani. Kurt olur. Doğru. Kurt açılınca ulumaya başlar. Ne oldu? Zorunda mı gitti? Ulumaya. E sonra soracaktım. Tam ohtara. çocuğu yatıracağım. Ne gitti? oldu? Kıskandın mı? Kıskandın mı deyince Tam çocuğu yatıracağım. Ondan sonra kurt kurtuluma. Bu tabii. Kurtulması da bir de şeydir. Yankı, Açıklı, şey yapar. Yok yani yok. yankılı gelir frekans. Bir de insanı Yancı. şey yapıyor, üzünlendiriyor Hüzünlendir, kurtulması. Tabii canım. Ben her e, kurt değil ya yani. köpek ulumasında bile duygulanıyorum. Kurtulumasında hüngür şakır. Hüngür şakır biraz da korku. Şakır. Hakikaten. Orulmuşıldan sonra. Orulmuşıldan <gülüyor> sonra. Ben de öbürü neydi diye hatırlamaya çalışıyordum. Teşekkür ederim. Orulmuşıldan WhatsApp'ın değeri bence 19 milyar dolardan fazla demiş Mark Zuckerberg. Ve kafam çok rahat demiş. o çok iyi. Oradan en az 5 milyar dolar karım var. Biliyorsunuz Facebook aldı e, hı hı. Aldı başını yürüdü gitti. 19 milyar doları aldı. Yani ama reklama boğmuşlar ya. ya böyle böyle sağdan o... soldan reklam geliyor artık. 1 milyar kişiye ulaşmaya hedefliyoruz. Çok Eyvallah. Yakında demiş. Eyvallah. 1 milyar akıllı telefon diyor yani. O yüzden Facebook'un kendi mesaj sistemi tutmayınca WhatsApp'ı aldılar demek ki. Mark Zuckerberg'in annesi başta olmak üzere sevenleri çok tedirgin. Mark sen ne yaptın? Bu değil. kadar bu milyar, milyar para... kozay mı kazanılıyor? Bir telefonun içindeki şey bu kadar para verilir mi diye başta annesi de, olmak üzere. Sen anlamıyorsun üzere... böyle şeyle ya. Diyerek cevabını yakın çevresini rahatlattı. Yani çok güzel bir yatırım yaptığımı düşünüyorum dedi. Bence düzeldi. <gülüyor> Valla yani bu kadar milyar dolar bence diye konuşmak için biraz fazla. Bence iyi oldu. Bence mi? Binlerce kişinin hisselerini almış. Onlara da bir dınırsaydın yani. E tabi yani. insanları. Ne? bence onu sandık tipi bir şeyle oylama. Sandık karar versin doğru. Yani Bunun böyle aldın mı almasın mı? Ne kadarın nakit WhatsApp'ı almaz da öbürü der ki affedersin atıyorum mesela Angry Birds'i al der. Ya ne alakası var? Ya al onu der. O sandık karar versin. Alınmış alınmıştır diyerek alabilirlerdi. Yani başka çok bir şey Çok özür var. dileyerek programı bitirmek zorunda kalır. Kısamsı... Ege yapma çok güzel be. Yok maalesef. Yarın sabah buluşturuz sevgili olacak <Gülüyor>